Oradan tekrardan izleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah iyilikler Çok versin. İlk sorumuz hocam. E, kemoterapi gören bir hastamız var. Suya değdiğinde vücudunda kızarıklıklar oluyor. Teğemmümle namaz kılabilir mi? Kılabilirse de her vakit teğemmümü yenilemesi gerekir mi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu te'ane aleyhi ve sellem ve ba'du. Teyemmüm malumunuz abdestin halefidir. Evet. Abdest ve husdünün halefidir. Asıl varken halefe gidilmez. Ancak asıl yok ise bu takdirde halef onun yerine geçecektir. Peki teyemmümü mübah kılan, teyemmümü serbest bırakan, Aslın yok olması ne demektir? E, deniyor ki bu hakikaten veya hükmen suyun olmamasıdır. Çünkü abdest ve gusül için gerekli olan e, sudur. Evet. Suyun bulunmaması ise abdest ve gusülün olmaması dolayısıyla halefe gidilmesi. Peki bu hakikaten bunun bulunmaması... Gerçekten fiziksel olarak suyun olmaması demektir ki fıkıh kitaplarımızda e, bunun konumu bel belirtilmiştir. Evet. İşte şu kadar bir mesafete olmayacak, bulma ihtimali bulunmayacak gibi. Hı -hı. E, peki hükmen suyun bulunmaması ne demektir? Bu da iki kısımda inceleniyor. E, bir fiziksel olarak su var ancak o suyu kullanacak alet edevat yok. Hı -hı. Yani söz gelimi bir kuyunun yanındasınız, kuyuda su var. Ama ipiniz yok, kovanız yok, o suyu oradan alabilecek aletiniz yok. Bu durumda da hükmen su yok kabul edilir. Veyahut da suyunuz var ancak o suyunu sizin asli ihtiyacınız için yani içmeniz için veyahut da yiyeceğinize katmanız içindir. Ee, kullanacak olursanız e, susuz kalacaksınız, diğer asli ihtiyacınızı göremeyeceksiniz. Bu durumda da o su yok kabul edilmiş. Üçüncü şık olarak da e, su var. Suyu kullanmak için alet edevatınız da var. Ancak bedensel olarak rahatsızlığınızdan kaynaklanan bir problem var. Hı hı. Ya hastalanacaksınız veya var olan hastalığınız artacak veya tedavi süreciniz uzayacaktır. Bu manada bakıldığı zaman su yok kabul edilir ve halef dediğimiz teğmime intikal edilir. Bahse konu olan sual eden kardeşimiz de işte hastalığından dolayı Vücuduna suyun temas etmesinde kendisine bir takım sıkıntılar olacak. Evet. Tedavi süreci uzayacak veya hastalığı artacaktır veya kendisine e eziyet verecektir. Hı -hı. Bu durumda hükmen su yok kabul edilir ve halef diye tabir ettiğimiz teemmüm sistemine intikal edilir. Hı -hı. Peki her vakit için teemmümden bahsediliyor temim halef dediğimize göre e, abdestin yerine kaim olur. Hı hı. Nasıl ki her vakit için abdest almaya gerek kalınmıyor ise evet. temimde de her vakit için gerekli değildir. Hı hı. Yeter ki şartlarına riayet edilerek temim alınmış olsun. E, Tabi burada şuna da dikkat etmek gerekir. E, abdestin sahi olabilmesi veya hususun sahi olabilmesi için niyet şartı yoktur. Ama temim için niyet şarttır. Hanefi mezhebinde genel bir kural olarak beyan edilir ki maksut olan ibadetler namaz gibi, oruç gibi, hac gibi bu tüp, bu emsal ibadetlerin hem sahih olması hem de kişinin bu ibadetlerden dolayı sevap alabilmesi için niyet şartı vardır. Hı hı. Niyet olmadan kılınacak bir namaz namaz değildir ve bundan kişi bir sevap da almayacaktır. Evet. Ancak maksut olmayıp da maksuda vesile olan ibadetler ki abdest böyledir. Usul böyledir. Hı -hı. Çünkü bunlar bizatihi maksut olan, amaç olan bir ibadet değil. Amaç olan namaza Hı -hı. vesile olan ibadetlerdir. Hı -hı. E, bu ibadetler içinde niyet sıhhati için şart değil. Belki sevabın husulü için şarttır. Evet. Yani kişi abdesti olmaksızın elini, yüzünü, ayaklarını ve başını yıkasa, niyeti olmaksızın bunları yapsa bu kişinin abdesti sahiptir. Bu abdestiyle namaz kılabilir. Ama abdest almış sevabı Kendisi için olmayacaktır. Evet. E, ama kişi niyet ile bunu yaparsa yani abdest niyetiyle bunu yaparsa hem abdest almış sevabı alacak artı o almış olduğu abdestle de e, abdestsiz yapılamayacak olan ibadetleri yerine getirebilecektir. Peki bu abdestin halefi olan teğmüm de böyle midir? Burada değildir deniyor. Teğmüm için niyet şartı vardır. Evet. Niye? Niye? Çünkü teemmüm her ne kadar maksut bir ibadet olmasa da, maksuda vesile olan bir ibadet olsa da abdest gibi burada kullanılacak olan unsur topraktır. Evet. Toprağın aslı ise e, temizleyici değil, belki e, kirleticidir. Hı hı. Bedeni kirletir. Abdestte ise kullanılacak olan e, alet sudur ve suyun yaratılışında ise temizleyicilik temizleyici. özelliği vardır. Dolayısıyla teemmüm alan bir kimse, teemmümde özellikle niyet etmesi gerekecektir. Niyet etmeksizin Vücudunu toprağa süren, elini ya yüzünü toprağa süren kimse teğmimi almış olmaz. Evet. Peki bu niyet nasıl olmalıdır? E, bu niyet e, ya mutlak manada hadesi izale etme niyeti, yani abdestsizliği giderme niyeti olacak. Böyle bir niyetle alınan teğmimle istediği kadar namaz kılabilir, Kur'an-ı Kerim'e tutabilir evet. veya abdestsiz yapılamayacak her türlü eylemi yapabilir. Evet. E, ancak e, eğer o teğmim ile, maksut olmayan bir ibadete niyetle almışsa söz gelimi Kur'an-ı Kerim'e tutmak için teyemmüm almışsa o teyemmümle namaz kılamaz. Evet. Bu önemlidir. Namaz kılmak için teyemmüm almışsa o teyemmümle Kur'an-ı Kerim'e tutabilir ama Kur'an-ı Kerim'e tutma niyetiyle teyemmüm almışsa namaz kılamaz. Evet. Biri maksut ibadet biri maksut olmadığına kaynaklanıyor. Evet. Bu itibarla teyemmüm alacaksa bu kardeşimiz abdestsizdili izal etme niyetiyle yani hmm. abdestli olma niyetiyle yarabbim niyet eyle diyeyim sen rızan için teyemmüm almaya şeklinde evet. bu e, niyet ile bu teyemmümü alırsa o zaman o teyemmüm ile abdestini bozucu bir durum meydana gelmedikçe istediği kadar ibadet yapabilir. Vaktin girmesi veya vaktin çıkması hmm. bir şeye yaramayacaktır sataki o temim almasını mubah kılıcı unsur ortadan kalkana kadar evet. yani sıhhat buluncaya kadar veya susuzluktan dolayı böyle bir şey yapmışsa su buluncaya kadar bu durum ortaya geldiği zaman mani gitmiştir hmm. mani gittiği zamanda da memni olan yasak olan şey de zuhur edecektir evet hocam. bir diğer e, sorumuz e, hocam abdest dualarını yazıp lavabonun yanına asmak istiyorum lavabonun olduğu yerde duşakabin ve alafranga tuvalet var Duaları asmamın bir sakıncası olur mu? Normalde bahsedilen işte Allahfranga tuvalet üzeri kapatılmışsa bir nevi necaset mahalli olarak değerlendirilmeyecektir onun etrafı. Evet. Banyo daha keza kapatılmışsa bu kabildendir. Ve bu kardeşimizin niyeti bu duaların. Orada asılı olması orası bereketlensin diye değil belki onu öğrenmek içindir. Evet. Çünkü abdest alırken oradan bakacak okuyacak ve bu birkaç kere devam ettiği zaman veya uzun bir zaman devam ettiği zaman Ezlemek. bunu ezberleyecektir. Bu niyet ile bunu yaparsa e, yani maksadı ezberlemek ve bunu öğrenene kadar orada duracak ondan sonra onu alacağım şeklinde olursa inşallah bir şey olmaz. E, Tabi üzerine suyun sıçraması gibi bir takım şeyler de mani olsun hmm bu gerekirse üzerinde bir naylonla ciletinle. kaplanabilir, jelatinle kaplanabilir. Bazı da şey için yapıyor hocam. Hani giren kişilerden en azından bilmiyorlarsa bile o duayı orada görerek okusun, evet. ondan faydalansın diye yapıyorlar. Olabilir. Yani burada maksat niyetin önemi vardır. Evet. Bu niyeti üzerine yapılırsa inşallah bir şey olmaz. İnşallah. Bir diğer gelen sorumuz. Hocam 13-14 yaşlarında çocukken yaz tatillerinde bir iş yerinde çalışıyordum ve oradan yazması bile utanç verici lakin küçük küçük kırsızlıklar yapıyordum. Şimdi o yaptıklarım aklıma gelince çok pişman oluyorum. Tevbe ettim fakat o zamanki patronuma yaptıklarımı anlatıp hakkını helal etmesini istemem ve o çaldıklarımı iade etmem gerekiyormuş. Çok büyük bir meblağ değil. Parayı öderim lakin aradan 20 sene geçti halde ben bunu söylemeye çok tanıyorum. E, bu durumun başka bir yolu, bir kefareti var mı? Ne yapabiliriz? Demişler? Aslında bu emsal suallerle sıklıkta karşılaşıyoruz. Evet. Tabii şunu bilmek gerekir. Günah ee, ana teme olarak iki kısımda incelenir. Bir yalın Allah hakkı, bir de kul hakkı ile beraber Allah hakkı. Ee, sadece Allah hakkı ise işlediğiniz günah, bunun yolu bellidir. Tövbe edersiniz, istifard çekersiniz ve kazası olan bir şey ise kazasını veya kefaretini verirsiniz. Evet. Bunun haricinde başka bir şey yapmanıza gerek yok. Hatta ifşa etmeniz bile doğru değildir. Yani bir zamanlar ben böyle böyle günah işlemiştim ama tövbe ettim şeklinde bunu yaymak bile doğru bir şey değildir. Ancak o günah kul hakkı olan bir günahsa işte burada olduğu gibi birinin malını almanız veya birine eziyet etmenizse burada tövbe istiğfarın yanı sıra o kuldan da helallik almak gerekecektir. Çünkü Mevla Teala Hazretleri benim bana olan hakkını ben affederim ama kulumu da razı edeceksin. Çünkü kulunla alakalı, kulla alakalı bir meseledir. O yüzden orada kişiden helallik alınması. Tabi bu helallik eğer ondan bir mal almak ise o malı geri iade etmekle. Evet. Ona eğer bir zulüm yapmışsanız onun kalbini hoşnut etmekle. Evet. Yani helallik derken o onu sizin mutlak halde bütün haklarımı sana helal ettim şeklinde bir hileye başvurmak da doğru bir şey değildir. Hmm. Yani bilseydi sizin ondan öyle bir alacaklı olduğunuzu onu etmeyecekse evet. onu bizati ifade etmeniz. Ee, buradaki de zaten yaşının ufak olması hmm. çocukluk döneminde bunu yaptığı için bu pek fazla yadırgalanacak bir mesele değil. Yani bunu eski patronuna dillendirerek söyleyebilir. Evet. Ama yine de utanıyorsa, yine de sıkıntıya sebebiyat verecekse başka bir arkadaşını samimi olduğu bir arkadaşını vesile koyar Hı. ve der ki bir zamanlar sizin bu dükkanınızda çalışan biri vardı ama o kendisinin ifşa edilmesini istemiyor, utanıyor. Bundan dolayı sizden helallik istiyor ve yapmış olduğu bu zararı da karşılamak istiyor evet. şeklinde birini vesile koyarak bu manada o kişiden yine helallik almasını tavsiye ederiz. Evet hocam. Yine gelen sorularımızdan bir başkası. E, Hocam bizim köyde gayrimüslim mezarlığı vardı. Köylüler caminin yapılacağı yer konusunda anlaşamamaları sebebiyle camiyi bu mezarlığı yıkıp mezarlığın üstüne yaptılar. Başka uygun yer olmasına rağmen köydeki diğer gruplarla caminin yapılacağı yer konusunda anlaşamamaları sebebiyle camiyi buraya yaptılar. Bu camide namaz kılınır e, veya yapılan iş doğru mudur Yani her halükarda o camide namaz kılınır evet. e, Tabii ki o arazi vakıf mıdır değil midir önce Hı. bunun Hı. tespiti Hı. gerekir ama vakıf arazisi değil ise mülk arazisi ise e, kişiden satın alınmış veyahut da köylüye ait olan bir yerse Hı. ve caminin de oraya yapılma ihtiyacı varsa e, üzerinde cami inşası yapılmasında bir mani durum olmayacak ve böyle bir camide de namaz kılmakta da bir sıkıntı olmayacaktır. İlla bu gayrimüslim veya normal Müslüm, müslüman o manada da... yani evet. o gayrimüslim olduğu için böyledir Hı. müslümanlar olsaydı evet. böyle değildi şeklinde değil. E, maksat o arazinin e, mahiyeti nedir? Evet. Vakıf mıdır değil midir? E, veya özel mülk müdür değil Hı. midir? Bu doğrultuda hareket edilecektir. Evet. Üzerine cami inşa edilmesinde bu manada bir sıkıntı olmayacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuz, e, ''Hocam ben evlendikten bir müddet sonra anne ve babamla maddi olarak evimizi ve kesemizi ayırdık. Babamın maddi durumu kötü olduğu için ve borcu çok fazla olduğu için yardıma ihtiyacı var ve benim de elimden geldiği kadarıyla yardım etmem gerektiğini düşünüyorum. Fakat onlara yardım ettiğim zaman hanımımla aramız çok kötü bir şekilde bozuluyor ve boşanmanın eşiğine kadar gidebiliyor. Hanımla orta yolu bile bulmak imkansız olabiliyor.'' İslam'a göre bir evlat kesesini ayırdığı zaman anne babasına maddi olarak yardım etmek zorunda mıdır? Zorundaysa bu huzursuzluk ortamı doğacağı için ne yapması gerekir? Anne babama yardım edemediğim için girdiğim vicdan azabı da beni kahrediyor. Bu konuda ne yapabilirim demişler. allah Teala'nın gazabından da korkuyorum demişler. Ki korkmalıdır da, evet. ya korkmalıyız da. Hı hı. E, çünkü e, İslam hukuku Birilerinin maddi külfetini diğerlerine yüklemiştir. Evet. Buna e, sorumluluk deniyor. Evet. E, bir baba sağlıklı iken evladına bakmakla mükelleftir. Bir evlat belli bir konuma geldiği zaman muhtaç olan babasına bakmakla evet. mükelleftir. Dolayısıyla ben kesemi ayırdım demek bu bakma sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Evet. Tabi bakmaktan, kastedilen yediğinden yedirmesi, içtiğinden içirmesi, kaldığı gibi yerde onun meskenini sağlamasıdır. Evet. Eğer muhtaçsa. E, Tabi bunu yaparken de diğer taraftan yine bakmakla mükellef olduğu ailesinden kısmak suretiyle de değil. Yani birini yaparken işte siz aç kalın ben bu tarafı doyuracağım bu da değil. Çünkü evet. e, bu çocuk babasına bakmakla mükellef olduğu gibi eşine bakmakla da mükelleftir. Hı hı. Eşinin e, yiyeceğini içeceğini ve meskenini hazır etmekle de mükelleftir. Evet. E, bu manada bunu yaparken yani eşine karşı olan vazifelerini yerine getirirken babasına karşı olan vazifelerini yerine getirmede eşinin herhangi bir itiraz hakkı olamaz. Hı hı. Ee, bu mana yani şeran kadının böyle bir hakkı vardır kocasına bir baskı uygular şeklinde bir algı yanlıştır evet. ee, tabii burada nasihat etmek gerekir yani bir evlat e, daha doğrusu bir baba bütün varını yoğunu evladı Hı. için harcıyor ama o evlat büyüdüğü zaman aynı karşılığı babasına değil o da kendi evladına kendi evet. çoluk çocuğuna yansıtıyor ki o da şunu düşünmelidir ki bir zaman sonra ben de babamın konumunda olacağım hmm. ve benim çocuklarım veya benim gelinlerim olacak. Aynı durumda ne olacak? Bunu tabii evet. gelin kardeşimiz de düşünmelidir. Çok o, evet. Çünkü bayan kardeşlerimizden şey geliyor hocam bu durumlarda sıkıntı yaşanıyor. Özellikle erkek kardeşlerimiz i̇şte annesine babasına veya kardeşlerine yardım evet. ettiği zaman çünkü... ...kardeşinin veya anne babasının sıkıntılı olduğunu görüyor kardeşimiz... ...gidiyor yardım ediyor... ...bu sefer anım kardeşlerimizden çokça sıkıntı yaşanıyor... İşte bu aslında şuursuzluktan kaynaklanıyor... Evet. ...İslami ahlaktan, yoksulluktan Hı -hı. kaynaklanıyor... Ee, ...bir de ileriyi görememekten kaynaklanıyor... Evet. ...yani aynı hal ile hallendiğimiz zamanki durum ne olacaktır... Evet. ...bugün onun başına yarın bizim başımız Hı -hı. olacaktır... ...biz her zaman genç kalmayacağız... ...her zaman evin gelini olmayacağız... Hı -hı bazı durum olacak ki biz evin kayınvalidesi olacağız veya evin evet. dedesi olacağız evet. veya yardım eden değil yardıma muhtaç Hı. konumda olacağız bunlar düşünerek döndü doğrultusunda hareket etmek gerekir evet. o yüzden evet. şerifin bize yüklemiş olduğu sorumlulukları yerine getireceğiz vicdani olarak da yani bu illaki akraba olması gerekmez anne baba kardeş olması gerekmez komşusu açken tok yatan bizden değildir diye, diyen bir dini mensuplarıyız. Evet. Dolayısıyla <gülüyor> etrafımızda bir sıkıntı var ise ve bunu da bertaraf edebilme imkanına sahipsek e, bu konuda gayret içinde olmamız gerekir. Gayretimizi sarf etmemiz gerekir. E, çünkü imtihan darındayız. İmtihan mahallindeyiz. Evet. Bu da imtihanlardan bir tanesi olduğunu düşüneceğiz. Evet. Ve ebedi olan e, yerimize bir nevi hazırlıktır bu. Evet. O yüzden hanımımıza, çoluk çocuğumuza bunu güzel bir şekilde izah ederek ama olmazsa olmaz olduğunu da ifade ederek evet. e, belli bir yaptırımlarla e, bu hizmetleri görmek zorundayız. Hı hı. E, tabii bu tek taraflı değil. Yani e, hanımının da akrabalarında bir sıkıntı olursa Oraya onlarda da. da aynı şekilde e, yardım imkanımız varsa yardım etmeliyiz. Yani sadece benim tarafım senin tarafın şeklinde hı hı. bir taraftarlılık başlayacak olursa bu da ailenin, Yuvanın yıkılmasına vesile olur ki e, arada muhabbet kalmaz, arada saygı kalmaz. Saygı kalmadığı zaman sevgi olmaz ve o yuvada yıkılmaya mahkum olur. Rabbim muhafaza eylesin. Amin inşallah. Bir diğer sorumuz. İşim gereği seyahatteyim, iki ilde evim var ve mukim durumda oluyorum. Üç gün bir yerde, üç gün bir yerde kalıyorum. Seferi durumum nedir ve bir evden bir eve seyahatteyken namazlarımı nasıl kılmalıyım? Bir kimsenin e, birden fazla asli vatanı olabilir. Hı hı. Misal vermek gerekirse, e, Diyelim ki sizin e, doğduğunuz, büyüdüğünüz yer memleketinizdir. E, memleketinizde eviniz var, bağınız var, bahçeniz var. Ama İstanbul'a geldiniz ve İstanbul'a yerleştiniz. Evet. Ama memleketinizle irtibatınızı koparmadınız. Hı hı. Gün gelir yine buraya dönerim şeklinde veya orası benim ana vatanımdır deyerek oradaki mallarınızı, mülklerinizi de tutuyorsunuz. Evet. Ve gayeniz oranın memleketiniz olmasına sebeple tutuyorsunuz. Yatırım niyetiyle değil. Hı hı. Bu durumda her iki yerde sizin için vatanı aslidir. Evet. Her iki yerde de e, namazlarınızı dört kılacaksınız. Yol eğer seferi bir mesafe ise yolda misafirsiniz. Ama o evinize gittiğiniz zaman mukim olacaksınız. Hı hı. Velev ki 15 günden az kalasınız. Evet. Ee, peki İkinci bir şık nasıl olabilir? E, diyelim ki sizin e, doğdunuz, büyüdünüz, memleketiniz burası ama bir yerde yazlık ittikaz ettiniz. Yazlık edindiniz Hı -hı. ve yazın orada kalıyorsunuz. Kışın, kışlığınızda kalıyorsunuz. Bu durumda da her iki yer sizin için asli vatan olacaktır. Evet. Ve her iki yerde de mukim kılacaksınız. E, dolayısıyla yol yine seferi bir mesafe ise Hı -hı. yolda misafirsiniz ama evinize geldiğiniz zaman mukim olarak namazlarınızı dört kılacaksınız. Peki e, Böyle bir durum yok. Ee, sadece o yeri beğendiğinizden dolayı veyahut da oraya çok sıklıkta gittiğinizden dolayı e, gerek iş icabı veya başka bir nedenden hmm. dolayı otelde kalmamak adına kendinizin imkanınız da olduğu için orada bir ev açtınız, hmm. ev aldınız. Ama maksadınız orayı vatan edinme değil. Hmm. Sadece sıklıkla oraya gidip geldiğinizden dolayı kalacak bir yerim olsun şeklindeyse hmm. bu durumda orada ev sahibi olmanız orayı sizin için vatanası yapmayacaktır. Hmm. Ee, bu genel itibariyle işiyle evi arasında seferi bir mesafe olan kişiler için çok dillendirilen bir konu evet. ee, diyor işte bizim e, evimiz doğduğumuz büyüdüğümüz yer İstanbul ama e, falan şehirde de fabrikamız var veya falan yerde işte şantiyemiz var. E, orada çalışmak için e, haftanın belli günleri gidip geliyoruz. Evet. E, dolayısıyla ne evimde 15 gün kalıyorum ne orada 15 Hı. gün kalıyorum. Orada da rahat edebilmem için de bir evet. ev açtım. Evet. E, gerek satın aldım gerek evet. ev Hı. kiraladım. E, durum Hı. ne olacaktır? Burada itibar gecelemektir. Gecelemekten kast edilen ailesinin bulunduğu yerdir. Hı. Kendi aslı evidir. E, iş için e, bir başka yerde ev açması orayı vatan edinmeyecektir. Vatan edindi manasında değildir. Evet. O yüzden e, bu kardeşimizin de sualinden sanki öyle anlıyorum. Hı -hı. Çünkü işim icabı e, ev, e, iki yerde evim var diyor. Evet. Bulunduğu yer e, asli yeri ise orası vatan aslidir. Hı -hı. Öteki taraf ise sefiri bir mesafe ise Yolda da misafir olacaktır. Orada da misafir olacaktır. İşte evimin anahtarı bana aittir. İstediğim zaman açıyorum, istediğim zaman çıkıyorum. Bunun Hı. mukim olması için yeterli değildir. Evet. Yani mücerret bir yerde yalın olarak mülk edinme orayı kişiye vatan yapmayacaktır. Hı. Peki şöyle bir durum var hocam. Mesela e, İstanbul'da oturan bir kardeşimiz var. E, bu kardeşimizin iki evliliği veya üç evliliği var. İşte diyelim ki Bursa'da veya ne bileyim farklı illerde bir yerde... Başka bir eşi daha orada oturuyor. Oraya gittiği zaman orada da bir eşi olduğu için... Orada da mukim olacaktır. Mukim olacaktır. Çünkü o bir ailedir. Evet. Ee, yani mücerret evden dolayı değil, hanımından hmm. dolayı, ailesinden dolayı her iki yerde veya her üç yerde ailesi olmuş olacağından dolayı bu üç yerin tamamında mukim olacaktır. Ama yolda yine seferidir. Evet. Hatta fukaha şunu tartışıyor. Böyle bir kişi daha sonra hanımı vefat edecek olsa ama evi yine kalsa... Bu durumda o yer vatana asliliği yani mukimliği devam eder mi yoksa hanımının ölmesiyle nihayete erer mi şeklinde ulemadan bu konuda dahi iki görüş vardır. Evet hocam bir diğer sorumuza devam ediyoruz. Hayız olduğumu fark etmeden abdest alıp namaz kıldım ayrıca oruçluydum. İftara 15 dakika kadar tuvalet ihtiyacıma gittiğimde hayızlı değilim ancak yatsı namazımda kıldıktan sonra abdest bozmaya gittiğimde hayızlı olduğumu gördüm. Bu konudaki fıkhı hüküm hem namaz hem de oruç için nedir diye sormuşlar. Bir bayanın e, kendisinin adetli olarak kabul edebilmesi bizatihi o adeti gerektiren bulanıklığı görmesiyledir. Hmm. Daha önceden var olması e, hükme tesir etmeyecektir. Evet. Bu kardeşimiz diyor ki akşam namazından önce gittiğimde e, böyle Görmedin. bir şey görmemiştim. E, dolayısıyla adetli değildi. Sonra yassı namazına gittiğimde gördüm. O zaman adet başladı kabul edilir. Ondan öncesindeki orucunda veya da kıldığı namazlarda bir sıkıntı olmayacaktır. Evet. Ancak şöyle bir durum vardır. Eğer bu iki kan arası yani misal üzerinden gidersek daha iyi anlaşılacak. Evet. Diyelim ki üç gün adet görmüştü sonra temizlendi. Temizlendiğini zannetti. 10 ee, gün içinde tekrardan bu bahse konu olduğu üzere yaslı namazını kılmak üzere lavaboya gittiğinde orada bir akıntı görse bu takdirde bu adet günleri içinde olacağı için arada 15 e, günden 15 gün miktarlıca bir temizlik olmadığı için bunu demi müstemirre deniyor fıkıhta yani devam eden bir kan evet. hakikattda bir kan yoktur ama var hükmündedir evet. o zaman bu kişinin eski adetin neyse ona göre hesap edilecektir gerek e, hayzın günleri olarak yani gün hesabı olarak hem de e, temizliğin mekanı olarak o adeti doğrultusunda hareket edecek e, ve onun üzeri istihaze özür olarak kabul edilecek. Evet. O yüzden e, bu, bu gibi yani durumlarda e, adetle alakalı meselelerde her bir kadın şahsına münhasır olarak... E, bu konuları bilen bir hoca hanımla görüşerek Hı -hı. bunu anlatsın ve onların vereceği doğrultuda hareket etsin. Hı -hı. Ama bizim burada söyleyeceğimiz genel olarak şudur. E, görmedikten sonra adet var kabul edilmez. Hı -hı. Gördüğü zamandır adet. Başlangıç Ama başlangıç olsun. öyle olsa da bu bazen e, geriden de olabilir. Çünkü haizin en azı 3 gündür. Hı -hı. En fazlası ise 10 gündür. Hı -hı. E, dolayısıyla bu zaman zarfında kesilmiş olsa da yani 15 gün bir temizlik araya girmedikçe çünkü temizliğin en azı 15 gündür. gündür. Hı -hı. Araya o beş gün bir temizlik girmeyince bu ta o başlangıçta gördüğü kandan şu ana kadar devam ediyor kabul edilir. Hmm. Dolayısıyla bu devam ediyor kabul edileceğinden dolayı eski adetinin burada önemi vardır. Ona göre değerlendirilecek. Hayır, hangi günler hayızdır, hmm. hangi günler özürlüdür ona göre hmm. hareket edecek. Evet hocam. Bir diğer e, sormuş sorumuz şu. Hocam geçmiş kaza namazlarımı e, iş yaşantımın yoğunluğundan dolayı Vakit namazlarımdan hemen önce kılamıyorum ancak hepsini sabah ezanı okunmadan kılmaktayım. Bu e, doğru mudur, uygun mudur diye sormuşlar. Aslında programımızın başında da ifade ettiğimiz üzere e, günah e, iki şekilde. Bir Allah hakkı bir de kul hakkı. Evet. Namazı kılmamak Allah hakkıdır evet. e, ve bu bir günahtır. Evet. ve Bu günahın telafisi kaza artı tövbedir eğer kasıtlı olarak namaz terk edilmişse. Ama kaldığından dolayı veya e, irade dışı namazı terk etmiş ise bu kişi e, burada günahı yoktur ama kaza etmesi gerekecektir. Evet. E, kaza eder. E, onun haricinde başka bir şey yapmayacak. Ama eğer e, iradesiyle namazı terk etmişse Burada hem kaza etmekle mükellef hem de tövbe istiğfarlı pişmanlığı ile bunu her daim dillendirmesi Mevla'ya karşı yakarmasıyla. Dillendirmesinden kastettiğim insanlara ifşa etmesi değil de hı. kalben o burukluğu yaşaması. Peki bir kimsenin namaz borcu varsa ne yapmalıdır? Tez zamanda ölmeden önce bu borçlarını bitirmelidir. Evet. Aksi takdirde eğer ahirete o şekilde giderse bunlardan dolayı mesul olacağını da bilmelidir. Hı hı. Hatta Şafii fıkında ki bunu daha önceden de dillendirmiştik kişinin namaz borcu varsa Hacet-i haricindeki bütün vakitlerini bu borçla geçirmesi yani borcun kazasıyla geçirmesi gerekir. Başka bir şeyle meşgul olması haramdır. Ki evet. İbn-i Hacer'den Rahimullah'tan bunu nakletmiştik daha önceden. Hanefi mezhebi bu konuda biraz daha müsamahalı. Hı -hı. Ee, bu kişi ölmeden önce bu kazalarını bitirirse e, bunu illaki günde şu kadar kılması diye bir kayıt getirilmiyor. Ama en azından e, bu kişi de kasıt olarak ki Fethi diye de ben bu ibareyi görmüştüm. Kasıt olarak ben bütün namazlarımın kazasını yapacağım niyetinde olacak Hı -hı. ve bir günlük kazadan aşağıda düşürmeyecek. Yani evet. her gün için bir günlük kazayı kesin yapsın. Tabi bu en ednası. Ehlası için bir sınır yoktur. Üstü için bir sınır yoktur. Bunu illaki beş vakit namazın her namazın akabinde yapmak zorunluluğu yoktur. Kardeşimiz böyle bir şey olduğunu anlamış ki evet. o yüzden bunu soruyor. Hı hı. Ee, evden çıkmadan önce de bu günlük kazasını yapabilir. Akşam hı hı. eve geldiği zamanda da yapabilir. Yeter ki vakit kerat vakti olması. Hı hı. Yani kaza kılmaya elverişli bir vakit olsun. Evet. Kaza kılmaya elverişli bir vakitse günlük olarak namazlarını kılar kazasını yapar. Sonra da vakti geldikçe de edalarını da yerine getirir. Ama dediğimiz gibi bu en azıdır. Yani şöyle bir rahatlık yanlıştır. Ben bir günlük kazamı kıldım. Bugün çok rahatım. E, kılmasam da olur şeklinde değil. değil. İmkan oldukça yine kazaları daha, kılmak, kılmak gerekir. Lazım. Bir an önce borçtan kurtulmak gerekir. Bir de daha önceki ilk programlarımızda yine konuşmuştuk ya hocam e, mesela namaz borcu olan, kaza namazı borcu olan kardeşlerimiz e, normal vakit namazını kılmadan önce işte kaza namazı kılabilir miyiz diye evet. soruyorlardı. Evet Şey i̇şte ikindi namazı ezan okundu mesela ikindi namazını kılmadan önce ben işte cemaati bekliyorum. O i̇kindinin sünnetini kıldım. O cemaati beklerken işte oluşurken ben arada bir kaza namazı kılabilir miyim diye soruyorlar. Kaza namazı ile alakalı eğer vakit kazaya elverişli bir vakitse eee bunu kılmakta bir mahsur yoktur. Ancak eee evet. Farz olan namazlarda yani revatip sünnet ile farz arasını başka bir namazda ayırmak doğru değildir. Hı hı. Dolayısıyla öncesinde kaza kılsın sonra Sünnetten revatip önce. sünneti kıldıktan sonra farzı kılsın. Veyahut da farzı bittikten sonra yani namaz bittikten sonra hı hı. revatip sünnetle kıldıktan sonra e, kazasını kılsın ayrılsın. Evet. Ama bu dediğim kazanın ile alakalı değil de sadece revatip sünnetle farzın arasını başka bir hı. şeyle hı. ayırmasın diyedir. Evet. Tamam inşallah hocam. Buna da e, değindikten sonra bu soruyla da araya gidelim inşallah. Bir gelin kaynanasına bakmakla yükümlü müdür hocam? Evet. Biraz önce yine değinmiştik. Bir gelin kayınvalidesine bakmakla eee yükümlü müdür? Tabii bunun bir hukuksal boyutu Hı. vardır. Bir de ahlaki boyutu evet. vardır. Yani kazaem ve diyaneten diye tabir ettiğimiz hukuksal olarak baktığımız zaman kadağı boyutuna baktığımız zaman ki bu malumdur kişinin kimlere bakmakla sorumlu olduğu ki o anne babaya bakmakla mükellef olan onun çocuklarıdır. Evet. Ama meselenin dini boyutu vicdani boyutu insani boyutuna baktığımız zaman daha önceden de ifade ettiğimiz üzere komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir dinin mensupları olarak tabii ki bir gelin muhtaç olan kayınvalidesine bakacaktır tıpkı muhtaç olan kayınvalidesine bir damadın bakması gibi. Evet. Yani bu tek taraflı değildir. Hı hı. Burada imkan nispetince bunu yapmak zorundadır. Zorunluluğumuz vardır. Ben işte hukuken buna sorumlu değilim şeklinde meseleyi hukuksal olarak değerlendirdiğimiz zaman karı kocalık arasında birçok münasebetler vardır ki bunlarda da bazı şeylerde hukusallık olarak sorumluluk olmayacaktır evet. ama böyle bir yaşam mesela mahkeme ile alakalı olan bir yaşamdır evet. yoksa gerçekten var olan bir yaşamda böyle bir süreci işletmek mümkün değildir. Evet. O yüzden e, bir kadının kocasına karşı hizmetkar etmesi, hizmetçi olması veya bir kocanın hanımına karşı hizmetçi olması veya aynı şekilde evin büyüklerine karşı hizmetçi olması e, dinimizin bize emridir. E, bu manada ne gerekiyorsa yapmamız gerekir. Hatta Efendi Hazretlerimizle bununla alakalı bir diyalog yaşadığımızda e, Efendi Hazretlerimiz şöyle buyurmuş idi. E, geline dersin ki işte e, annem yaşlıdır, sen de bir zaman onun gibi olacaksın. E, o yüzden ona hürmet et ona hizmet et annene de dersin ki işte anne o gelin gençtir ee, gelmiştir burada senin kızın konumundadır Hı. sen de ona e, hürmet et sen de onu işte yanlışlarını göz ardı et şeklinde sen de, bir, ee, sen de bir zamanlar gençtin senin Hı. de kayınvalidenle bir takım meselelerin olmuştur diyerek Hı. arayı bulmaktır tabi burada aslında en büyük sıkıntıyı çeken aradaki e, çocuk olmakta Hı. damat olmakta çünkü her ikisi gerek anne olsun gerek kayın, e, hanım olsun Hı ikisi de paylaşamadığı çocuğu veyahut da kocasıdır problem hı hı. her ikisi de onu sevdiğini iddia eder ama yapmış oldukları bu eylemden dolayı en büyük zararı da sevdikleri görür hı hı. kadının yapmış olduğu eylemde gör, zararı gören kocası ki onu çok sevdiğini iddia ediyor evet. annenin yapmış olduğu eylemde zararı gören çocuğu evet. onu oysa çok sevdiğini iddia ediyor oysa yaptığımız bu eylemler sevdiklerimize zarar vermemelidir bu konuda daha titiz, daha dikkatli, daha temkinli olmak gerekir. Tabi burada dediğimiz gibi en büyük rol çocuğa yani e, annenin oğluna ve gelinin kocasına düşmektedir. Evet. Bu arayı idare edecektir. Arayı daha fazla kızıştırmayacaktır. Hatta müsamahalı olacaktır. Evet. Biri diğerinin arkasından illaki konuşuyor. Kadındır. Fıtrat itibarıyla bunu yapıyorlar maalesef. Evet. E, bunu hemen karşı tarafa taşımayacak. Aksine güzel sözleri belki taşıyacak. Evet. Söylemese bile... İşte annem senin hakkında bugün böyle söyledi şeklinde veya işte annesine gelinin senin hakkında bugün böyle söyledi diyerek maksat arayı uyuşturmak, arayı bulmaktır. Evet. Ne annenin kalbini kıracaksın, ne de hanımına karşı bir eziyette bulunacaksın. Evet. Hanımı hanım olarak, anneyi de anne olarak muhafaza etmek evet. gerekecektir. Burada önemli olan özellikle bayanların, kadınlarımızın eğitimli olması hocam. Özellikle de mesela medreselerde birçok eğitim görülüyor. Hani ilim anlamında ama diğer tarafta da ahlaki anlamda da verilen eğitimler veya aile içerisinde verilen eğitimlerde ileride yine ailenin bozulmaması adına, ayakta durması adına şüphesiz. önemli bir etken. Tabii ki şüphesiz yani medresede verilen eğitimin yanı sıra o kızın kendi kızdığının geçmiş olduğu ailesinin yanında gördüğü eğitim de önemlidir. Evet. Özellikle kız aileleri bu konuda daha sorumlu Hı. olmalıdır. Yani kızını kocaya verirken kızım ben senin arkandayım. Her ne zaman sıkıntıya düşersen hiç gözyaşlarına bakma terk et. Biz buraya gelirsin şeklinde bir izlenip aslında kızına yapılan en, en büyük yanlış. yanlıştır. En büyük evet. sıkıntıdır. Yani bu belki merhametten kaynaklanan evet. bir ifadedir ama bu neticede o ailenin devam etmesine mani bir durumdur. Evet. Çünkü bir kız kendi ev yuvasından çıkıp da kocasının yuvasına ilhak edildiği zaman orayı benimsemesi gerekir. Orayı kendi yuvası olarak görmesi evet. gerekir. Aksi takdirde o yuva yuva olmaktan çıkacaktır. Tıpkı o annenin yani o kızını gönderen o anne Babasının evinden geldiği zaman o yuvaya yuva olarak benimsemeseydi, o da kendi annesinin babasının evini benimseseydi, öyle bir yuva oluşmayacaktı. Bunu böyle düşünmek gerekir, böyle hareket etmek gerekir. Yani Annelere büyük görevler düşüyor o zaman veya babalar. Aslında da herkese şekilde. büyük evet. görevler düşür. Tabi büyüklerin görevi daha büyük olacaktır. Hı -hı. Büyük konumunda olanların görevi daha büyük olacaktır. Yapıcı olacaklar. Evet. Herkese bir anne evlatlara arasında dahi yapıcı olmalıdır. Hı -hı. Ee, evlatlar olur ya kardeştir birbirleriyle karşı bazı ticari faaliyetlerinden dolayı sıkıntıya düşebilirler veyahut da bazı kendi aralarında abilik kardeşlikten dolayı annesinin yanında diğeri hakkında kötü söz söyleyebilir anne hemen alıp da bunu diğer evladına taşımayacak müdahale edecek, bu müdahale edecek bunu söyletirmeyecek evet. veya söylemiş olsa bile onu farklı bir şekilde lanse edecek Hı. çünkü dedik ya yani yuvayı yıkan da büyükler oluyor maalesef farklı. yuvayı kurtaran da büyükler oluyor o yüzden burada annelerin babaların büyük konumunda olan herkesin yapıcı hareketli yapıcı olmalı yapıcı hareket etmeli işte ben doğrucu başıyım ne olursa olsun ben hep doğruyu söylerim şeklinde bir izlenim ee, belki de e, o kardeşlerin birbirleriyle küsmesine evet. ve küs olarak ahirete gitmesine vesile olabilir ee, bu aslında daha büyük bir sorumluluktur daha evet. büyük bir sıkıntıdır burada tatlı yalanlar da e, bazen Hoş karşılanabiliyor değil Şüphesiz mi Şüphesiz dinimizde iki kişinin arasını barıştırmak için yalan söylemek meşru olduğu kitaplarımızda evet. meskürdür. Yani bu, bu şekilde hareket edilmelidir de hatta ben işte biraz önce ona ifade etmeye çalıştım. Yani doğrucu başlılık dediğimiz evet. tabir ettiğimiz şey arayı bozmak değildir. Arayı yapmaktır, arayı düzeltmektir. Bunların birbirlerine karşı kenetlemesini sağlamaktır. Hakeza e, gelin ile koca arasında bir sıkıntı olduğu zaman dahi kayınvalide bunu yapıcı olması hı hı. gerekir. Yani gelinle e, gerekirse oğluna karşı gelini savunacaktır. Evet. Veyahut da kız annesi ise e, damadın, e, kızına karşı damadını savunacaktır. Evet. Bu şekilde olursa o yuva devam edecektir. Aksi takdirde o yuva devam etmez dedik mi işin başı saygıdır Hı -hı. saygı gitti mi sevgi gider sevgi Kesinlikle. gittiği zaman o yuva illaki eninde sonunda yıkılacak sevgi tek başına yeterli olmuyor belli zamanlarda saygıda evet. beraber olmak maalesef gerek e, yani bu gibi gelen meselelere bakıyoruz hep e, işte ihtilaf meselelere Hı -hı. hakem olarak geliyorlar diyorlar ki ya, aramızda bir problem var bunu çözelim e, bunların işte 3 tane mesele geliyorsa 2 tanesi kardeşlerle Hı -hı. alakalı ve bir tanesi de kayınvalide gelin meseleleri oluyor Hı -hı. Allah Hı -hı. muhafaza o yüzden bu konuda daha dikkatli olmamız gerekecektir. İnşallah e, kardeşlerimiz de bu konuda daha tedbirli Olurlar diyelim ve kısa bir araya gideceğiz kıymetli izleyenlerimiz. Aranın akabinde yine sizlerden gelen sorularımızı paylaşmaya devam edeceğiz. tabii ki birçok sorumuz olduğu için e, acil soru e, sormak istediğinizde e, televizyonumuzu arıyorsunuz veya radyoyu arayarak sorularınızın cevap bulmasını istiyorsunuz. Ama burada sizlere cevap verecek bir kapasitede bir hocamız yok. Onun için fetva hattını arayabilirsiniz. Oradan direktmen e, cevaplarınızı alabilirsiniz. Kısa bir ara ardından buradayız inşallah. Hıymetli izleyenlerimiz İlmi Alp programımıza devam ediyoruz. İlmi Halik Lale TV.com.tr adresine gelen sorularımızı cevaplıyoruz. Hocam bir başka sorumuz. Ben şeker hastasıyım, insülin kullanıyorum. 2013 yılında şekerden dolayı oruç tutamadım ama fidyesini ödedim. 2014 yılında kendimi biraz daha iyi hissettiğim için orucumu tuttum. Tutamadığım sene için ne yapmam gerekiyor? Oruç tutmaya imkanı olmayan bir kimse için iki şey söz konusudur. Ya ömrünün sonuna kadar tutmaya imkanı olmayacak, işte yaşlılık gibi evet. veyahut da daimi olan bir hastalık, hastalık gibi veya da geçici bir süreçten dolayı tutamayacaktır. Eğer ikinci şık ise bu kimse iyileştiği zaman bunu kaza edecektir. Başka evet. bir e, konumu yoktur. Evet. Ama eğer kişi işte yaşlılığından dolayı, veya da daimi olan bir hastalığından dolayı oruç tutamayacak bir durumda ise her bir gün için bir fidye verecektir. Evet. Ee, ve bu fidyenin miktarı da Ramazan-ı Şerif'te verilen fitre miktarıdır. Ve her bir gün için bunu verecek. Peki bunu verdiğini kabul etsek ve daha sonradan sahat bulsa, tutabilecek imkana sahip olsa, sualde olan kardeşimiz gibi ben nasıl olsa bunun fidyesini vermiştim demeyecek onu yine kaza etmelidir. Hı -hı. Yani ömrünün sonuna kadar kaza edebilme imkanı var ise o her halükarda kaza edilecektir. Kaza etme imkanı yok ise hastalığı devam, devam ediyorsa, ediyorsa böyle bir durumda fidye verilecektir. Ama dediğimiz gibi fidye verdiğim zaman artık bu sorumluluktan kurtardım. İleride iyileşsem de mesul değilim değil. İyileştiği zaman onu tekrardan kaza evet, etmesi efendim. gerekecektir. Tabi e, burada harici olarak şunu da ifade etmek isterim. E, şeker hastası olması hasebiyle en azalık. E, orucu tutamadığından bahsediyor. Evet. Orucu iki şekilde tutamama ihtimali var. Bir e, illaki bir şeyler yemesi Hı. gerekir. E, şekere düştüğü zaman bundan dolayı tutamıyor ki bunun için diyecek bir şeyimiz yok. Veyahut da e, iğne olması gerekiyor. En üstünün iğnesi olması Hı. gerekiyor. Bundan dolayı oruç tutamıyor. Evet. E, vatandaşlarımızdan e, bu şekilde sual eden çok kardeşlerimiz çok de çok var. Çok yani iğnesi yoksa bir şey yemesi veya içmesi değil sadece en üst iğnesinden dolayı bu iğnenin orucu bozup bozmayacağı fıkıh kitaplarımızda tartışmalıdır. İmamlarımıza nispet edilen i̇mam Ebu Hanife ve i̇mam Ebu Yusuf rahimahumullah'a nispet edilen iki farklı görüş vardır. Tabii bir menfezden vücuda giren bir şey şart koşmak ki genel manada İmam Ebu Yusuf'un görüşü bu manada iğne orucu bozmayacaktır. Evet. Özellikle Enisünün dediğimiz e, ki şey deri altına vurulan e, bir salgıdır. Hı hı. E, bu manada Ebu Yusuf Rahimullah'a göre orucu bozmayacağı kitaplarımda meşgurdur. Hatta en basit olarak yani hepimizin ulaşabileceği ve hepimizin evinde de var olan Ömer Nasuh Efendi'nin ilmanına bakacak olsak da bu konuda iğnenin orucu bozmayacağı ve bir zamanlar devlet Ali Osmaniye'de de Feteva-i Hanede bu şekilde fetva verildiği de dinlendirilmiştir evet. Ömer Nasuh Efendi bunu nakletmektedir. O yüzden e, diyoruz ki eğer bu kardeşlerimiz iftara kadar bekleyemeyip de illaki iğne olması gerekiyorsa İmam Ebu Yusuf Rahimullah'ın bu fetvası doğrusunda iğnesini olur. Hı hı. Ve e, yine de akşama kadar bir şey yemez içmez ve orucuna devam eder. Evet. Eğer problem sadece bu ise hı hı. ama yok illaki bir şey yemesi gerekiyorsa o zaman dediğimiz gibi oruç yoktur. Onun yerine e, fidye verecektir. Hı hı. E, ama fidye verdiği halde iyileşse de o zaman kaza edecektir. Evet hocam bir diğer e, sorumuz. E, hocam ben 6 sene çarşaf giydim. E, evlendikten sonra da çarşafı çıkarttım. Yine de e, tesettürüme hamdolsun dikkat etmeye gayret gösteriyorum. E, ancak vicdanen rahatsızım. E, bu durumda çarşafı çıkarttığım için çok mu günahkar oluyorum? Ne yapmalıyım? Aslında vicdanen rahatsız olması gerekir. Hı -hı. Çünkü e, çarşaf tesettürün en zirvesidir hı hı. kişi en güzelini elde ettikten sonra ondan vazgeçmesi o kişi için ne kadar bir sıkıntı vereceği aşikardır evet. yani düşünün en lüks bir evde oturabiliyordunuz en lüks arabaya binebiliyorken ve buna hala da imkanınız varken siz sıradan bir evde sıradan bir arabaya binmeniz konumunda hı hı. peki tesettür sadece çarşaf mıdır tesettür sadece çarşaf değildir çarşaf bunun en güzelidir bu bir aşikardır. Evet. Ancak bunu böyle derken bunun haricindeki günümüzde tesettür kıyafetleri diye satılan kıyafetler tesettürü ifade eder mi? Burada aslında şöyle bir mesele vardır ki tesettür bayanın güzelliğini setretmesi gerekir, zinetini kapatması gerekir. Aksine eğer onu daha güzelleştiriyorsa veya da çekici hale getiriyorsa, zinetini ifşa ediyorsa o tesettür değildir. İsmer ne hı. kadar tesettür Teşekkür kıyafeti olsun. olsa da. Dolayısıyla bu konuda dikkat etmek gerekir. Çarşaf olmazsa olmazdır. Bunu diyeceğiz ama bunu giymeyen bayanlar giysin, normal tesettürlü elbiseleri giysin şeklinde bir tamim yapmak, bir umumileştirmek doğru değildir. Burada da en azından çarşaf kadar, en azından çarşaf kadar onu setretmeli, onun güzelliğini saklamalı ve yolda yürüdüğü zaman işte bu geçen bayan genç bir bayan mıdır, yaşlı bir bayan mıdır, güzel midir, çirkin midir karşı tarafa bir bilgi vermemelidir. Evet. Bu manada olmalıdır. Tesettürün manası budur zaten. Hı hı. Ama tesettür günümüzde olduğu gibi bir moda olursa ve tamamıyla bir güzelliği ön plana koymak oluyorsa onun ismi tesettürdür. Kendisi tesettür değil hatta bu itikadi bile itikadi bir problem bile oluşabilir. Hı hı. Yani kendisinin tesettürlü olduğunu zanneder oysa tesettürle bir alakası Yok. olmayacaktır. E, kardeşlerimizi de bu manada uyarmış ya, olalım. İşte e, görüyoruz tesettür ama pantolon giyiliyor. Hı. İşte bu bayan pantolondur deniyor. Oysa bu konuda hadis-i şerifler açıktır. Erkek kıyafetlerin kadınlarının kullanmasını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın lanet ettiği Hı. bu manada çok büyük tehditlerin var olduğu da ifade edilmiştir. O yüzden titizlik göstermek gerekir. E, çarşaf olmazsa olmaz diyeceğiz ama illaki çarşaf giyemiyorsan da yine tam manasıyla tesettür olmalıdır. Evet. En azından çarşaf kadar sizi dışarıdan korumalı. E, güzelliğinizi değil, aksine onu setretmeli, onu kapatmalı. Bu şekilde bir kıyafet olacak. İsminin tesettür veya başka bir şey olması önemli değildir. Diyorsun. Hocam bu eşofman veya pantolon tarzındaki şeyler hani dışarıda girmesi doğru olmadığını söyledik. Peki ev içerisinde ev içinde dahi olsa bir Hı -hı. bayanın erkek kıyafetleri giymesi doğru değildir. Evet, bu geneldir. Hı hı. Yani dışarıda giymesi ile alakalıdır. Hı hı. E, vücut hatlarını ifade etmesiyle alakalı bu çok büyük yanlıştır. Evet. Ev içinde dahi olsa yine özellikle erkek kıyafetlerinden bir bayanın kaçınılması gerekir. Çünkü biraz önce okuduğumuz hadis-i şerifte bu manada bir genelleme vardır. Burada pantolon dediğimiz eşofman da aynı şeye mi giriyor hocam? Netice itibariyle bunlar e, şeyler, bayan değil şeyler. erkek elbiseleri olarak e, ittihaz edilmiştir. O yüzden sakınılması gerekir. Bayanlara mahsus olan elbiseler vardır. Ev kıyafetleri hı hı vardır. E, tabii bu yani e, zinet olarak güzellikmek olarak değil de işte bazen oluyor üşüdüğünden dolayı bir şey giymesi gerekiyor altına evet. üzerine yine normal bayan elbisesi giyiyorsa bunda bir sıkıntı olmuyor. Evet. Bir diğer e, sorumuza devam ediyoruz. Hocam sabah namazından sonra ve ikindi namazından sonra kaza namazı kılınır mı? Bazı hocular kılınmaz diyor, bazıları kılınır diyor. Bazı hocular ise sabah namazından sonra ancak sabah namazı kazası İkindi namazından sonra da ancak ikindi namazının kazası kılınabilir diyor hangisi uygundur soru sabah namazı ve ikindi namazı evet, hocam. şimdi e, keraat vakitlerine baktığımız zaman e, genelde iki kısma ayrılıyor keraat vakitleri Hı -hı. bir galiz dediğimiz yani ne kazanın ne nafilenin hiçbir namazın kılınamayacağı keraat vakitleri Hı -hı. E, bir de hafif dediğimiz kaza namazı kılınıp da nafilelerin kılınamayacağı keraat vakitleri Peki galiz vakitler nedir? Galiz vakitler güneşin üç hareketi; doğumu, zirvede oluşu ve batış esnası. Doğduğu zaman işte takriben bir yarım saatlik veya 20 dakikalık bir vakit geçene kadar e, bu da e, çıplak gözle güneşe bakılamayacak bir duruma gelmesi olarak söyleniyor veya ufukta bir mızrak boyu güneşin yükselmesi olarak söyleniyor evet. e, bu da bulunmuş olduğunuz coğrafyaya göre değişecektir yani bazı yerlerde bu 15-20 dakikada olabilir bazı yerlerde e, 25 yarım saatte olabiliyor evet. e, bu kadar bir zamana kadar ne e, vakit namazı e, ne kaza namazı ne de nafile hiçbir namaz kılınmaz evet. bir de güneş tam tepeye çıktığı zaman tam zirvedeyken hı hı. E, bu da öğle namazından işte takriben 15-20 dakika önce veya yarım saat önce. Hı hı. Aslında bu yarım saatlik bir süreç değildir. Bu çok kısa bir süreçtir. Çünkü güneş tam tepeden biraz meylettiği zaman e, öğle vakti girmiştir. Evet. Ama, e, tedbir amaçlı, ama tedbir mahiyetinde işte kitaplarımızda bir 25 yarım dakikalık veya yarım saatlik bir zaman dilimi. Evet. Bu vakitte de kaza kılınmayacaktır. Üçüncü olarak da güneşin batmasına işte yarım saat kala yine aynı şekilde bu da artık güneşe çıplak gözle bakabileceğim bir duruma evet. gelmesi. Yani tıpkı doğumunda olduğu gibi batım esnasında bu esnada ne kaza namazı kılınabilir ne de nafile namaz kılınabilir. Sadece eğer o günün ikindisini kılmadıysanız hı hı. tahrimen mekru olmakla beraber yani günah olmakla beraber onu kılabilirsiniz ve kılmakla da mükellefsiniz hı hı. zaten. Peki günah nedir? Onu o vakte kadar tekrar ettiğinizden dolayı günah işlemiş evet. olursunuz. Ama onun haricinde kaza namazı kılamazsınız, nafile namazı da kılamazsınız. Peki sual eden işte sabah namazından sonra demişti. Evet. Kaza kılınır mı? Ee, şimdi bazıları kılınır demiş, bazıları kılınmaz demiş diyor Hı -hı. kardeşimiz. Aslında bu soru soran kişinin soru sormasına göre aldığı cevaptır. Evet. Çünkü eğer sabah namazı e, farzını kıldıktan sonra eğer güneş doğmuşsa evet kılınmayacaktır. Normal, normal camideki cemaatte kıldıysanız... Kılınmayacaktır. Evet. Çünkü son vakitte bizim özellikle Türkiye'de son vakitte kılınır. Hmm. Hanefi mezhebinde müstahap olan vakit o vakittir çünkü. Evet. Ee, ve namaz bittikten sonra da zaten beş dakika sonra veya birkaç dakika sonra güneş doğacaktır. Artık kerat galiz dediğimiz vakit girmiştir. Hmm. Namaz kılınmayacaktır. Evet. Bazıları kılınır demiştir diyor. Onlar da muhtemelen sabah namazını kıldınız ama daha namazın vakti çıkmadı. Yani güneş daha henüz doğmamıştır. E, e, bu durumda kaza kılınabilir. Sadece nafile kılınmayacaktır. Hı hı. Kaza kılınmasına mani değildir. Evet. Dolayısıyla bu söylemi bu şekilde ifade etmek gerekir. İkinci olarak da ikindi, i̇kindi namazını namazı. soruyor. Aynı şey aslında ikindi namazı için de geçerlidir. Hı hı. Yani ikindi namazını eğer galiz dediğimiz keraat vakti gelmeden önce kıldıysanız. Ee, o zaman o, o vakit gelene kadar kaza kılabilirsiniz evet. ama galiz dediğimiz o vakit yani güneşin batmasına 20 dakika yarım saat kala evet. e, kılmışsanız zaten ikinin namazını kıldınız ama vakit kerat vaktidir ve evet. galiz bir kerat vaktidir dolayısıyla bu saatte artık kaza namazı da kılınmazsınız Dolayısıyla her iki söylem yani kılınır diyenlerin de bir veçi vardır. Kılınmaz diyenlerin de bir veçi vardır. Burada e, soru sorma tarzı önemlidir. Evet. Yani kişi soruyu nasıl sorarsa karşı tarafı nasıl yönlendirirse alacağı cevap da o manada olacaktır. Yani caminin e, imamına gittiğin zaman hocam sabah namazından sonra ben kaza da kılmak istiyorum. Kılabilir miyim diye sorduğunuz zaman illa ki size kılamazsın diyecektir. Doğal olarak kendi bulunmuş evet. olduğu yerde çünkü namazı bittikten sonra güneş Güneşli doğmuş olacak. O yüzden kılınmayacaktır. O yüzden soruyu sorarken hmm. detaylı bir şekilde veya kişi kendi bulunmuş olduğu duruma göre evet. hani bir de şöyle diyoruz fetva şahsa münhasırdır yani şahsa özeldir bir şahsa verilmiş olan fetvayı umumileştirmek doğru değildir evet. çünkü o kişi kendi durumuna göre meseleyi hoca efendiye arz etmiş hı hı. ve hoca efendi onun durumunu mülahaza ederek ona bir fetva vermiştir evet. Yani tıpkı bir hastanın doktora gidip de doktor ona uygun bir ilacı vermesi gibi hı hı. ama o kişi kalkıp da işte ben şu hastalığımdan dolayı doktora gittim bana bu ilaç verdi demek ki bu hastalığa bu ilaç iyi gelir diyerek umumileştirse nasıl ki yanlış bir işlemdir bu evet. şahsa münhasır verilen fetvayı da umumileştirmek bu manada yanlıştır evet. hatta kaynaklarımızda işte resm ile alakalı yani fetva vermedeki metotla alakalı konular irdelenirken Fetava kitaplarıyla fetva vermenin doğru olmayacağı ifade edilir. Hmm. Niye? Çünkü fetava kitapları şahsa münhasır verilen fetvalardır. illetler yoktur. Nedenler, niçinler beyan edilmemiştir. Siz aynı olay gibi görürsünüz ve oradaki fetvayı oraya taşırsınız. Oysa oradaki gerekçe farklıdır ve şu anda o gerekçe belki de yoktur. Gerekçenin hmm. olmaması ise hükmün olmamasını gerektirecektir. O yüzden titizlikle davranmamız gerekir, hmm. e, dikkat etmek gerekir. E, kişinin durumuna göre de meseleleri irdelemek ve bir şahıs, bir şahsı adına fetva aldığı zaman bunu genelleştirmekte doğru bir şey değildir. Bazı kardeşlerimiz var hocam mesela e, ikindi namazı veya öğle namazı işte son vaktine kerate kalmış, e, o anda namazını kılacak ama sünnetlerini de bırakmak istemiyor. Sünnetleriyle beraber hep namazlarını kılmak istiyor. E, bu vakitlerde sünnetlerini kılmayacak çünkü kılmayacağı için direkt fazlana yönlenecek değil mi hocam? Yani Burada... ikinci namazının son yarım saat kala akşam namazının evet. girmesine yarım saat kala vakte kadar bıraktı. Bundan dolayı günah işlemiştir. Hı -hı. Bu zaten derhal o farzı kılmakla farzı e, mükelleftir. Onu kılmalıdır. Hı -hı. Çünkü ne kadar daha onu geciktirirse bu manada yine e, günah gelecektir. Girecek. Bunu uzatmama adına hemen farzı kılsın. Evet. Ama bunu bu şekilde bırakmak doğru değildir. Yani biraz önce söylediğimiz gibi bu tahrimen mekruhtur, günahtır. Bundan dolayı kişi vebale girecektir. Evet. Bir de hocam namazla ilgili hemen bir konuyu daha değinelim. Yatsı namazından sonra e, sünnetini kılıyoruz. Son sünnetini sonra vitir vacip. E, farzdan sonra e, mesela e, bazen kardeşlerimizin iş yoğunluğu bir şey oluyor. Diyor ki işte ben vitir vacip kılacağım. Sonrasında sünneti de ilerleyen vakitlerde kılacağım diye bir şey söyleniyor. Böyle bir şey olabilir mi? tip sünnetlerini farzlardan ayırmamak gerekir. Yani namazın öncesinde ve sonrasında var olan sünnetlerin farzlarıdan e, sonraya tehdit etmek pek Uygun değildir. Evet. Ee, o yüzden eğer bir iş var ise de vitri tehlikel etsin. Hı hı. Çünkü vitir yatsı namazının akabinde olması gereken Gerek. bir namaz değildir. Ee, günün son, yani Gecenin sonunda da kılınabilecek bir namazdır. O yüzden yatsının farzını kılar, sünnetini kılar. Hı hı. Daha sonradan o işini görür. Neyse o işi daha sonradan vitri kılacaktır. Vitri namazını kılacaktır. Aslında vitir namazında en güzeli geceye Gece. bırakmaktır hmm. ve en son kılınan namazdır. Yani teheccüdü kılarsınız, teheccüden sonra vitir namazını kılarsınız. O yüzden kitaplarımızda geçer, e, teheccüde kalkması adeti olan kişinin hmm. kalkacağına dair kesin kanaati olan bir kimsenin vitri bu vakte bırakması güzeldir. Ama böyle bir e, kanaati yok veyahut da şüphesi var Kalk, yani kalabilir Kal, de kalkamayabilir evet. de şeklinde o zaman bunu hemen yatsı namazının akabinde kılmak gerekir. Çünkü şunu e, duyuyoruz görüyoruz bazıları işte bundan dolayı ben nasıl kalkayım diyerek e, kılmıyorlar. Bırakıyorlar. E, bırakıyorlar ve teheccülleri gerçekten kalkıyorlar ama öyle bir adet haline getirmediklerinden dolayı vitri kılmayı unutuyorlar. Ve e, teheccüdü kılıp daha sonradan sabah namazına camiye gittikleri zaman namaz esnasında akla geliniyor. Hı -hı. Hatta bazen akla gelinmiyor. Bir dahaki yatsı namazının vitir vakti geldi zaman akla evet. geliyor. Bu gibi durumlarda da düşme ihtimali vardır. O yüzden en güzeli namazı kıldıktan sonra, yatsı namazımızı kıldıktan Hı -hı. sonra bunu teyir Bunu da kılalım. İşte Efendi Hazretlerimizi e, yakinen gördüğümüzde biliyoruz ki, yani gece kalktığı kesin olduğuyla beraber yani kesin Allah'ın hep kalkıyor, e, tecrüt namazlarını kaçırmıyor ama öyle olduğu halde bile vitir namazını, yasî namazını hemen akabinden sonra kıldığını hı hı. E, defalarca müşahede etmişizdir. Evet. Tabii o öğretici bir makamdır, onu da göz ardı etmemek gerekir. Evet. Bir diğer e, sorumuz Vakit namazları, vakti girer girmez kılmasın eftal, en eftali olduğunu biliyoruz. Bir yavaş soruyorum, bir kaza namazını, bu kaza namazı birikmiş kaza namazları veya bir önceki vaktin kazası olarak düşünürsek, vakit namazından önce kılsak caiz olur mu diye sormuşlar ki cevabını da vermiştik değil mi Aslında hocam? Aslında her vakitten Hı -hı. önce kılınması e, güzeldir. Yani vakitten önce derken vaktin namazını kılmadan önce o günün kazasını Hı -hı. kılmak olabilir. Ee, yalnız şöyle bir şey var, eğer bu kişi tertip sahibi ise, e, ki biz buna fıkıhta sahibi tertip evet. diyoruz, bunun zaten böyle yapması böyle gerekir. Yapması lazım. Evet. Yani vakit namazından önce bir evvelki namazın kazasını kılacak, daha hmm. sonradan vakit namazını kılması gerekir. Aksi takdirde tertibi bozulur, tertip sahibi olması bozulur. Hatta e, İmam-ı Ebu Yusuf'a göre olsa gerek, o namazı kabul sahih de olmaz. Hmm. Ee, ama Ebu Hanife'ye göre rahimullah'a göre namaz askıdadır tertibi bozulsa bile onlar e, sahi olacaktır ama tertip bir kere bozulmuş Hı, olacaktır o yüzden e, o namazın edasından önce o vaktin kazasını yapmakta mani bir şey yoktur Evet hocam. bir başka sorumuz ee, babam 80 yaşında prostat tedavisi görüyor bu sebepten heyete girdi heyet raporuyla bez kullanacak ve bu bezin bir kısmını devlet tarafından karşılanıyor ve bir de bakım parası adı altında aidat verilecek. Bunları devletten almamız caiz midir? Ayrıca babam idrar kaçırdığından namazlarını eda etmediğini fark ettim. Bu durumda ne yapmam gerek? Birinci sual de, eğer bu kardeşimiz durumu olduğu gibi arz ettiği halde, yani hmm. bazı şeyleri saklamadığı halde devlet buna böyle bir imkan veriyorsa, işte gerek bes parası gerek bakım parası veriyorsa bunu alabilir. Hı -hı. Çünkü devlet vatandaşı için vardır, vatandaşına hizmeti için Hı -hı. vardır. Ee, belli bir e, kanun getirmiştir, belli bir düstur getirmiştir. Bu şartlara haiz olan kimselere biz böyle bir hizmette bulunacağız. Beytunmal'den veriyoruz. Evet. Siz de bu halde iseniz, yani durumunuzu ketmetmediğiniz halde, saklamadığınız halde bu haldeyseniz ve size de böyle bir imkan veriyorsa bunu alırsınız. Evet. Ee, i̇kinci bir durum, peki bu kişinin namazını kılmamasından bahsediliyor. Hı -hı. Ee, bu namazı kılmaktan alıkonulmaması gerekir, kılması gerekir. Ee, Velev ki altında pislik olsa bile, çünkü e, özür sahibi olup olmama durumu vardır. Özür sahibi olduktan sonra da e, o necasetin giderilmesi, eğer namaz kılacak kadar fırsat vermeden namaza mani bir necaset yine gelecekse e, fıkıhta bu da mazur kabul edilir. Onun giderilmesi şart koşulmaz. Evet. Yani bu kardeşimiz kendi şahsı adına fetva sorsun durumuna göre o kişi yönlendirilecektir. O manada ibadetlerden asla geri durmamalıdır bunu soran kişi babası, babası kimse bunu ifade etsin yani sen namazı niye için kılmıyorsun eğer problem bu ise bu aşılabilecek bir problemdir hmm. çünkü namaz farziyete düşmeyecektir nasıl olur nasıl olmaz onun durumuna göre de bilen bir hocaefendiyle danışarak nasıl hareket etmesi gerekli olduğunu Biri ifade eder. babasıyla ilgili fetva alması evet. lazım. Evet. Bir başka sorumuz da umre veya hacca gittiğimizde cemaatle namaz kılındığında cemaatin İmamın önüne geçtiğini görüyoruz. Bu Kabe'ye mi mahsustur? Memle memleketimizde de imamın önüne geçen cemaatin namazı olmaz biliyoruz. Bu konuyu anlatabilir misiniz? Şüphesiz haremi i şerife mahsus olan bazı durumlar vardır. Ancak bunlar evet. çok azdır. Bahse konu olan imamın önüne geçip geçmeme meselesi ise geneldir. Yani bir cemaatin e, cemaat esnasında imamın önünde bulunması namazın sahih olmasına manidir. Evet. Ancak Kabe'de namaz kılınması durumunda yani harem-i şerifte namaz kılınması durumunda e, malumunuz kıble olması sebebiyle etrafında halaka yapılır. Hı hı. Ee, burada kural şudur. İmamın bulunmuş olduğu cihette imamın önüne kimse geçmemesi gerekir. Diğer cihetlerde önüne geçmiş sayılmaz. Evet. Yani e, bunu Kabe olarak kabul ettiğimiz zaman imam efendi bir cihette namaza dursa hı hı. E, o cihetteki yani o köşede imamın önünde kimse olmamalıdır. Aman Ama karşısında veya yanlarındaki cihetlerde köşelerde ise Kabe'ye daha yakın olanlar imamın önüne geçti kabul edilmez. Hı hı. O yüzden genel olarak bakarsanız farz namazlar kılınacağı zaman eğer imam efendi gerideyse özellikle bu e, öğle namazlarında yapılıyor. Çünkü güneş e, fazlasıyla zirvede olmuş oluyor e, ve e, hararetle fazla olacağından dolayı imam efendi genelde arka taraflarda namaza duruluyor. Ama onun önünde barikat kurularak e, orada namaza durulmasına polisler izin vermiyor. Evet. E, zaten ön taraftaysa da yine onun bulunmuş olduğu yerde de hı hı. E, yine namaza durulmasına izin evet. verilmiyor. O yüzden burada imamın bulunduğu cihette imamın önünde olmadıktan sonra sıkıntı yok. Bir mesele daha var bir de hicir denilen yer vardır altınoluğun alt tarafında. Orası Kabe'nin içi kabul edildiği için farz namazda cemaat orada dursa imam efendi dışarıda olsa ki aynı cihette olmasalar bile kişi cemaat imamın önüne geçmiş kabul edileceğinden dolayı Namazı sahih olmaz. Evet. Ee, ki zaten e, farz namazlarda da orada kimsenin durmasına müsaade edilmiyor. Hı -hı. Ama olur ya e, müsaade edilmediği halde siz birkaça mani bulup da orada kılacak olursanız bugüne tamam. sahih olmayacaktır. O yüzden eğer imamın bulunduğu cihetteyseniz arkada duracaksınız ama imamın bulunduğu cihette değil iseniz diğer taraflardaysanız o zaman sınır yoktur. Kabe'ye çok yakın bir yerde de namaza durmanız bir mani olmayacaktır. Peki hocam şimdi biz camilerde mesela e, çoğu zaman e, Imama yetişemiyoruz. Sonrasında diğer arkadaşlarımıza beraber diyoruz, ki, gelin beraber bir cemaat yapalım bir köşede. Ama bizim e, bir yerde yaptığımız cemaatin önüne insanlar geçebiliyor. Onlar da aynı işte namaz kılabiliyor veya kaza veya nafile kılabiliyorlar. Oradaki imamın önüne geçilmesi o kişilerin Bakın, namazına... imam e, kime göre imamdır? Arkasında cemaat varsa o cema, cemaate göre imamdır. Evet. Yoksa bir imamın imamlılık vasfına haiz olması resmiyette ona imam olduğu denmesinden dolayı değil. Evet. Yani varsayanın bir caminin e, imamı resmi imamı münfer eden bir namaz kılarken siz onun önünde namaz kılamazsınız diye bir kayıt yoktur. Evet. Bu, bu değildir. Nedir peki imam? Arkasında cemaati olan kişiye nispetle o imam imamdır. Hmm. Ve o cemaatin o imamının önüne geçmesi caiz değildir. Hmm. Yoksa yabancı bir kimsenin Orada var olan bir kişinin önünden namaz kılması imamının önüne geçmiş kabul edilmez. Evet. O imam arkasındaki cemaatin imamıdır çünkü onun imamı değil. O yüzden bunu da bu şekilde bilmek gerekir. Evet hocam. E, son sorumuz da hocam yine e, nikahla alakalı bir durum. E, özellikle bayan kardeşlerimiz e, soruyorlar ikinci ve üçüncü evliliklerde e, erkeğin ilk eşinden izin alması gerekir mi diye evet. soruyorlar. Normalde şer-i şerife baktığımız zaman bir erkeğe şeri şerif dört Hı -hı. tane evliğe izin vermiştir. Dört ayrı Hı -hı. hanıma aynı anda izin vermiştir. Ancak bu bir izindir, bir ruhsattır, azimet değildir. Evet. Hatta bu izni yerine getirmesi, bu şekilde yapabilmesi ise belli şartlara bağlıdır. Hı -hı. Bu şartların en başında gelen de adalettir. Evet. Yani hanımları arasında adil olmasıdır. Hı -hı. Bu adalet sağsıracaksa bu adaleti yerine getiremeyecekse ki getiremeyeceği de ifade edilmektedir. Evet. O yüzden bir tane evlilik yapması her zaman için teşvik edilmiştir. Evet. Peki evliliğin sıhati ile alakalı hanımın bilgisi şart mıdır, değil midir? Hı hı. Mesele bu yönde bakacağımız zaman nikah akdinde olması gereken bellidir. Bayan olacak, erkek olacak veya bunların velileri veya vekilleri olacak. Hı hı. Akti yapabilme liyakatına sahip olmalarıyla beraber bir de şahitler hazır olacak. Evet. Bu şahitler huzurunda icap ve kabulde bulunurlarsa bu nikah geçerli olur. Hı hı. Burada e, erkeğin başka diğer birinci hanımının bilgisinin olup olmaması nikahın sıhhat ile irtibatlandırılmaz. Evet. Peki e, nikahın ile irtibatlandırılmaz derken böyle bir nikah sahi midir? Evet böyle bir nikah sahiptir. Peki böyle bir nikah doğru mudur diye soracak olursanız hmm. doğru değildir. Niye doğru değildir? Çünkü dedik ya adaleti sağlamalıdır. Peki evet. adaleti sağlamak nasıl olacaktır? Bir gece bir hanımının yanında kalıyorsa ertesi gece diğer hanımında kalmalıdır. Hı hı. Veya iki gece bir hanımında kalıyorsa diğer iki gecede diğer hanımının yanında kalmalıdır. Evet. Ve diğer hanımının yanında gidemeyecekse ki birincisinin haberi yoktur bundan evet, izin, vermeyecektir. E, izin evet. vermeyecektir. Veyahut da bilmediğinden dolayı böyle bir konum olmayacak. Burada iki şık var. Ya adaletsizlik yapacak yani hı hı. geceleri ikinci hanımına gitmeyecektir ki bu bir günahtır evet. veyahut da hanımına yalan söyleyecek Hı -hı. diyecek ki benim başka bir işim var diyecek bu da ayrı bir günahtır evet. dolayısıyla bu manada yani günaha düşmem adına hanımının bilgisinin olması güzel bir şeydir Hı -hı. eğer böyle bir evlilik yapılacaksa evet. ama özellikle bulunduğumuz coğrafya buna bunu elverişli değildir İyi. çünkü biraz da bu örfidir Hı -hı. belki bunun çok yaygın olmuş olduğu bir bölgede ikinci evlilik hanımlar için çok normal e, sıkıntı verici bir durum değildi. Evet. Ama bulunduğumuz coğrafyada bu hanımlar için ciddi manada sıkıntı verici bir durumdur. Hı hı. E, bir de erkekler bunu sanki Allah'ın emriymiş gibi düşünerek evet. yani illa ki evlenmemiz gerek değil gibi. o manada değil bu bir Hı. ruhsattır yapılması belli şartlar doğrultusundadır ki bu şartları yerine getirmek zorunluluğu vardır evet. ki bunun da en başında gelen adalettir Hı. bu adaleti biz yani kişi hanımına karşı bir tane hanımına karşı sağlayamıyor ki Maalesef. nerede kaldı ki iki tane hanımına karşı sağlayacaktır Hı. veyahut da işte biraz önce sordunuz yani annesiyle hanımı arasında ezilip kalıyor ise yani. iki tane hanımın arasında ne, ne derece ezilmeyecektir mesela. O yüzden bir anlık şehevi duygular ile bu gibi şeylere girişmek daha sonradan çok büyük sıkıntılara sebebiyet vereceğini de göz ardı etmemek gerekecektir. Evet hocam. Allah razı olsun. E, son olarak dua bağımına neler söylemek istersin? Rabbim ihlas versin, samimiyet versin. E, yaratılış gayemizi unutmamak üzere bu dünya hayatını en güzel bir şekilde geçirebilmeyi de Rabbim cümlemize nasip etsin. Aha. Bizden hayır dua isteyen kardeşlerimiz var. Aha. Rabbim onların gönlünde olan istediklerini, hayırlarını onlara tez zamanda da ihsan etsin inşallah. inşallah. Yine sizlere selamlarını gönderen kardeşlerimiz var. Onlar da üzerimize kalmasını iletmiş olalım inşallah hocam. selam yani. ve Allah razı olsun hocam. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. Yine sizlerle sorularınızı imal et lalegül tv.com gönderebilirsiniz. Ve yine geçmişte yap yapmış olduğumuz programlarımızda lalegül tv.com teradesinden izleyebilirsiniz. Yine acele cevaplanmasını istediğiniz sorularınızda lütfen fetva hattını arayarak oradan cevaplar alabilirsiniz. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz. Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın you